Yaptığın işten akıbetin belli olur. Senin Cenab-ı Hak nerede kullanıyor ona bak. Seni Allah nerede, hangi işte kullanıyor ondan yiyip kendinin makamını. Ve Allah'ım bu Yine paran helal mı haram mı onu bilmek istiyorsan onu sırını sırrını söyleyeyim sana. Parayı sarf ettiğin yeri gör. Nereye sarf ediyorsun parayı? Haramdan gelin harama gel çünkü. Eğer kazandığın mal... Hayır, sarf olmuyorsa bilmiş ol ki helaldan kazanmışsın. Helal helala gider, haram haram gider. Küfür şeyin yazısı ile asıdır. Her şey asana rücu eder. Küfarın hakisarın aslı naridir, narara. Deragonlar müminlerin aslı nuridir, nura ilhak bulurlar. Her şey asına rücu eder.